Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar Açık Radyo'da Oyun içinde Oyunda tekrar ben Cem Duran ve arkadaşım Mehmet Emin Bars Bey birlikteyiz. Bugün Mehmetli GoH hakkında konuşacağız. Genelde programda soruları Mehmet soruyor ve Go'dan pek bahsetmemeye çalışıyor Fakat kendisi usta bir Go oyuncusu Bugün tarafsızlığımı bozuyorum <gülüyor> İstersen Mehmet senin Go macerandan bahsederek başlayalım Şimdi dinleyicilerimiz bilmiyorlar Go'daki seviye nasıl oluyor ve sen hangi seviyedesin? Evet tabi burada ufak bir düzeltmeyle hemen girmem gerekir belki e, usta kavramı çok tartışmalı bir kavram ama Go'nun asıl ustaları genelde de uzak doğudaki özel akademilerde yetişen profesyonel oyuncular. Türkiye'de tabi oyun çok yeni. Türkiye şartlarında bakıldığında belki tırnak içinde usta olarak tanımlanabiliriz ama biz amatör gönüllü olarak bu işi sürdüren ve hani insanlara öğretmeye çalışan oyuncularız. Seviye sistemi biraz e, karışık e, ama çok kolay da anlaşılabiliyor bir noktadan sonra. Dediğim gibi temelde bir ayrım var. Amatör ve profesyonel oyuncu ayrımı. Profesyonel oyuncular Çin'de, e, Tayvan'da, Kore'de ve Japonya'da iki tane özel okullarda yetişiyorlar sadece. ve Buralara özel sınavla giriyorlar. E, bu oyuncular genelde birçok oyuncunun arasından seçilmiş, e, çok yetenekli oyuncular oluyorlar ve hayatları boyunca da Go oynuyorlar. E, ve genelde minimum 10 yaşında falan Go'ya başlamış oluyorlar. Ben 20 yaşında başladım. Birdan seviyesindeyim. Yani bir dan seviyesi de aslında oyuncu olmanın en asgari seviyesi olarak söylenir ama Türkiye'deki en yüksek oyuncu seviyesi zaten 2-3 dan dolaylarında. İstersen bu seviyelendirme sisteminden bahsedelim. Kuyu ve dan. Evet. İki temel e, rating tabiri var diyeyim. hani Bir tanesi Q, bir tanesi dan Q. 30 Q'dan başlıyorsunuz diyelim ki masaya go oynamak için hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bomboş tabular 30 Q'sunuz. Bütün Türkiye neredeyse 30 Q. <gülüyor> Türkiye'nin %99 <gülüyor> şu an 30 Q seviyesinde bir go oyuncusu doğru. Ondan sonra e, ilerledikçe seviyeniz geliştikçe düşüyorsunuz. Burada bir ters mantık var işte 25 Q, 22, 15 Q. Başlarda seviye atlamak gittikçe kolaydır tabii. Zamanla zorlaşır atıyorum. 17Q'dan 16Q'ya geçmek, 4Q'dan 3Q'ya geçmeye göre daha kolaydır. 1Q'dan sonra 1DAN seviyesine geliyorsunuz. Ve 7DAN'a kadar, bazı seviye sistemlerinde 9DAN'a kadar amatör oyuncu olarak yükselebiliyorsunuz. Evet. Ama bunlar amatörler, profesyoneller. Kendi aralarında 1DAN'dan 9DAN'a kadar derecelendirilir. Ama onlar bizim için biraz uzaylılar gibi bir şey yani. Onları ayrıca ele alıyoruz. Profesyonel oyuncu adaylarına da INSEI denir. Bu da bir alt başlık. Hmm. Ee, Uzak Doğu'da bu e, seviyelendirme sistemleri aslında çok görülüyor bildiğim kadarıyla. Ee, örneğin e, sporlarda da geçerli. Karate'den biliyoruz Danı. <gülüyor> evet, e, karate'de var. E, belki bu. Ben de turuncu kuşaktım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> belki böyle bir e, seviyelendirme sistemi oyuncunun kendisini geliştirmesi için de e, bir ekstra motivasyon sağlıyor. Şimdi bilgisayar oyunlarında e, biliyoruz ilk başlayan e, seviye olarak sıfır seviyesinden başlıyor ve oyuncular kendilerini geliştirmek için level atlamak için hı hı. E, bir mücadele hatta öyle bir noktaya geliyor ki sadece level atlamak için oynayanlar var e, belki de uzak doğudaki bu sistem de bunun atası ve e, oyuncuları motive ediyor yani bir bir oyuncuysam iki dan olmak için e, çalışıyorum evet e, yani birçok oyunda aslında bir şekilde bir rating sistemine ihtiyaç duyuluyor Go'dakinin özelliği çok eski olması, e, geleneye dayanması zaten e, birçok yerde ...bunun bir algoritması kurulmamış olabiliyor. Siz iki danları yeniliyor... ...bir danları genelde kafa kafaya oynuyorsanız... ...bir dan bir oyuncusunuzdur ortalamada. Ama tabii uluslararası... E, ...işte IGF, Avrupa Golf Federasyonu... ...uyguladığı bir rating sistemi var. Onda 2000 küsürlü puanlar vesaire var. Ama onlar başka şeyler. E, Peki şöyle bir şey söyleyebilir hı. miyiz? E, usta bir Go oyuncusu... ...Türkiye'den örnek verecek olursak... ...gerçi çok az sayıda oyuncu var ama... Evet. E, ...asıl amaçlarını... E, Seviye yükseltme olarak tanımlayabilir miyiz? Ya bu çok tartışmalı bir konu. Ee, hani yakın zamanda da bir, kısa bir yazı yazdım bu konuyla ilgili. Neden oyun oynuyoruz? Senle de ilk programda konuştuk. İşte bunların çok ciddi sosyolojik, psikolojik, antropolojik çözümlemeleri var. Ama onun haricinde insanlar genelde eğlenmek için başlıyorlar. İlginç olduğu için ama bir yerden sonra evet kendilerini ispat etmek istiyorlar. Yani bazı oyuncular bu eğlence noktasında kalabiliyorlar. Bu oyuncudan oyuncuya değişen bir şey ama bunu tutku haline getiren, bunun için mücadele eden çok kimse var. Go ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Go'da seviye sistemi çok nettir. Yani atıyorum seviyeniz 4Q'su, 3Q, 5Q yaklaşık performans sergilersiniz ama asla atıyorum 1Q seviyesindeki bir oyuncuyu yenemezsiniz. Çünkü oyunda şans faktörü yoktur. Acemi şansı yoktur. Zar gelemez. Yani oyunda saygı duymanız gerek sizden iyisinde. Ve şöyle bir şey vardır. Seviye sistemi çok derindir. Sizden zayıf bir sürü oyuncu varken sizden güçlü bir oyuncu vardır. Bir, bir seviye atlarsınız yine daha güçlüsü vardır. Atıyorum dokuz avanslı bir oyun. Go'da çok ciddi bir farktır. Benim dokuz avans verebildiğim bir oyuncu vardır. O da dokuz avans verebildiği bir oyuncu vardır. Bana da dokuz avans verebilecek bir oyuncu vardır. Bu şekilde çok derin bir hiyerarşi var aslında. Evet. Ee, Macar matematikçi Arpadelo. E Elo sistemini e yaratan kişi. ...özellikle satrançta kullanılmaya başlanıyor... ...fakat sonra diğer oyunlarda şu an... E, ...Tavla'da olsun hatta Go'da bile... Sanırım benzer bir sistem evet, tam aynımı bilmiyorum ama... ...kendisi e, yaptığı... rating sistemi için e, sanırım... ...bir canavar yarattım... E, ...şimdiki aklım olsa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım... Evet. ...artık oyuncular oyunu oynamak... ...zevk almak için değil... rating puanlarını yükseltmek için oynuyorlar... Evet, ...şeklinde e, bir e, açıklaması vardı... Elo puanları bana da itici geliyor bu e, ratingler ...işte Q'dan gibi daha... ...geleneksel çağrışımları olan... ...seviyelendirme sistemleri daha sempatik sanırım. Evet. Ee, Go'ya tekrar dönecek olursak... E, ...kurallarından bahsedelim olmazsa. E... Hı hı. Ya Go aslında basit bir oyun. Yani zaten ilginç olan bu kadar basit olup da... ...bu kadar dallanıp budaklanabilmesi çok ilginç bir şey. Tabi burada Go'nun kurallarını oynanabilecek aşamada... ...anlatabilmem çok mümkün değil. Ee, ama bilen birisinden bir iki ders alarak... ...ya da internetten takip ederek ama... Genelde bilen birisini en azından bir kere dinlemek iyi oluyor. Çünkü bazı noktalarda kafa karışıklığı olabiliyor yanlış anlaşılmalar. Hı hı. Yine de kabaca bahsedecek olursak. Tabii, tabii söyleyeceğim. Hı hı. Yani işte iki oyuncu oluyor. Siyah ve beyaz e, renkte iki tane taş var. E, i̇ki taraf oluyor. Eşli turnuvalarda ikişer kişi olabiliyor tamam mı? Temelde iki e, taraf var. Boş tahtayla başlanıyor oyuna. Yani e, oyunun başına hazır bir setup yok. Bomboş başlanıyor. Bu da tabii yine... Bunların her birinin ciddi bir felsefi yorumlamaları vesaireleri olabiliyor. Neden böyle olduğu ile dair? işte eski Çin takviminden esinlendiği söyleniyor Go tahtasını. Çünkü e, 19-19-361 kesişim noktası var. Bu da eski Çin ay takvimindeki gün sayısı. Ondan sonra işte dört köşenin dört mevsimi, siyahın geceyi, e, beyazın gündüzü vesaire temsil ettiğiyle ilgili bir sürü yorum var. Ama temelde siyah-beyaz taşlar 19ar çizgisi olan 361 kesişim noktalı bir tahta var. Ve e, taşlar kesişim noktalarına konulur. Sırayla oynanılır oyun. E, bir taş bir yere hamle yapıldıktan sonra daha sonra oynatılmaz. Orada kalır ve bu da şu şekilde yorumlanır en basitinden oyunun sonuna kadar yaptığınız hatta sizin yüzünüze vurmaya devam eder. <gülüyor> yani sürekli pişmanlık duyabilirsiniz ya da geriye dönüp ders çıkarmak istediğinizde dönmesi daha kolay olabilir. E, taşları esir etmek diye bir kavram vardır nefes kavramı ile ilgili. Ee, esir edilen taşlar sadece tahtı üzerinden kaldırılabilirler Taşların birbirine bağlanması yine nefesli denilen kavramla açıklanır Bu herhangi bir internet kaynağından ya da oyunu biraz bilen oyuncudan çok kolay öğrenebilecek şeyler Bir de iki göz kuralı vardır Oyunun aslında temelinde çok az kural var Ama bu iki göz kuralından on binlerce yüz binlerce yaşam ölüm problemi türüyor Bugün bu işin en iyisi olan profesyoneller bile günde yüzlerce soru çözmek durumundalar Ve bu gerçekten çok ilginç bir şey Bu kadar basit bir kuraldan bu kadar... Çeşitli seviyelerde Şekillerde problemler çıkması Çok evet. ilginç ee, Özellikle e, batının Büyük oyunu satrançla e, Karşılaştırdığımız zaman e, Go'nun kurallarının inanılmaz derecede basit olduğunu Görüyoruz hı hı. Ee, Japon e, Go Federasyonunun hazırladığı bir el kitabını e, Göz atmıştım Orada ilk cümle olarak şunu yazıyordu e, Go'nun kuralları Kusursuzdur ve daha iyi hale getirilemez. Aksini bile düşünmeyin. <gülüyor> Teklif şey... dahi edilemez. Evet, bu şekilde bir başlangıcı vardı. Ee, gerçekten hem e, tahta son derece sade hem de kurallar son derece sade. baktığımızda e, baktığımızdaysa e, bunun tam tersi bir durum görüyoruz. E, taşlar son derece karmaşık yapıda. Her Hı -hı. birinin boyları bile farklı. Şekilleri farklı. Ve her birinin e, hareket ediliş kuralları farklı. Evet. Tabi bu e, çok konuşulan, tartışılan, spekülasyonu, yoruma açık bir konu. Go satranç kıyaslaması çok yapılıyor. Özellikle Batı'da ve Türkiye'de. Çünkü zeka oyunlarında satranç belki de en bilinen, en e, zeki insanların oynadığı. Bunun hani zekanın e, timsali bir şey. Go Go'da uzak da böyle. Ve Batılılara Go'yu anlatmak için satranç üzerinden gidiliyor. Yani satrançın o bilinirliğinden, popülaritesinden faydalanmak evet. istiyor Go oyuncuları. Şöyle bir şey vardır mesela çok kestirme bir takım kıyaslamalarla ilgili işte satranç kapitalistlerin, Go komünistlerin oyunu derler. <gülüyor> ya tabi bu tam olarak doğru değil sadece ilk bakışta işte satrançta taşlar arasında bir hiyerarşi vardır. Go'da tek tip taş vardır ama ilginç bir dipnot olarak vereyim. Komünist içinde Go çok övülmüş, desteklenmiş bir oyun değil. Daha sonra komünizm sonrası içinde tekrar uluslararası arenada ön plana çıkmaya başlıyor Çin Go'su. Ee, ...başka bir şey işte satranç tüccarların Go bilginlerin oyunu derler. Tabii biz bu sözü severiz. Ben aslında çok söylemek istemiyorum artık. Yani başka bir oyun üzerinden e, oyunu anlatmak istemiyorum. Ama ister istemez bu kıyaslama yapılıyor. E, kaçınılmıyor. Ee, ee, şu var aklıma gelen e, satrançta bütün taşlar dizili olarak oyuna başlarken... Hazır bir setup vardır. Evet. E, Go'daysa bomboş bir tahta yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Evet. Yani şekil yönünden de tabii yani satranç da son derece estetik bir oyun. Go'nun da o siyah beyazın ahengi mesela bir de Go'da Japonların özellikle önem verdiği güzel şekil diye bir mevzu vardır. Yani bu işte hani küçük çocuklar oyun öğrendiklerinde böyle domino gibi şey yaparlar böyle bir siyah bir beyaz. O öyle bir güzel şekil değil oyunun kendi stratejisi kendi içindeki bir güzel şekil anlayışları var. Bunun üzerine yazılmış bir kitapları estetik var. estetik kavramı belki. Aynen aynen. Başka şeyler de var. Mesela uzak, yine Japonya'da tahta baskı e, resim çok eski bir gelenek. Ve burada kullanılan yaygın kullanılan motiflerden biri Go. Yani Go'nun e, içinde yer aldığı gör, resimlere baktığımızda gerçekten çok estetik bir yerleşim var o kültürün içinde. İşte eski içinde e, kültürlü bir bireyin, asil bir bireyin e, yapması gereken beş aktivitenin... ...işte kaligrafi, şiir e, gibi birisi olarak kabul ediliyor... Ve zaten eski zamanlarda asillerin oyunu yani böyle bir kitlesel bir karşılığı yok bu eski zamanlarda dediğim Milattan önceki zamanlar Çin'den bahsediyoruz ya da belki işte Milattan sonra 1000 1500 Japonyasından bahsediyoruz. Kitleselleşmesi daha sonra olan bir şey. Evet ee, aslında yani uzak da, doğu için tabi. Bu anlayış farkı ee, pek çok şeyde gözüküyor. E, örneğin mimari yapılardan e, tutun e, müzik yapısına kadar e, oyna da aynı şekilde yansımış. Örneğin bir e, batıda e, klasik müzik yine e, son derece çetrefilli e, ve e, bir tarza sahipken e, Doğu'nun müziği daha sade kalmayı belki tercih etmiş. Evet. E, Oyunlara da e, sanırım bu aynı şekilde e, birebir yansımış. Doğru yani Go'nun batıda neden yaygınlaşmadığı ile ilgili bir takım iddialar var. Marco Polo'nun e, elin yanında bir Go setiyle geldiği söyleniyor. İşte Leibniz'in falan ünlü matematikçi. ...Go oynadığı biliniyor. Yani tabii çok ileri seviyede olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü bu bir kültür ve çevre meselesi. Tek başınıza çok iyi bir Go oyuncusu olamazsınız. İyi oyuncular olmalı ki onları aşabilirsiniz. Zamanla daha iyi noktaya gelebilirsiniz. Ben kişisel bir görüşüm... ...daha önce bununla ilgili bir yazı da yazmıştım Go dergisinde. Go modern zaman anlayışına biraz ters düşüyor. Çünkü modern zaman... ...süratin, temponun, tüketimin... ...acelenin hüküm sürdüğü bir şey. Aslında satranç da bu anlamda ters düşüyor... Ee, ve Go aksine sabırı e, dengeyi dinginliği gerektiren bunu çağrıştıran tabii çok heyecanlı çok stresli çok e, hırslı bir şekilde de Go oynayabilirsiniz ama bu e, sonuçta bir oyun yani sizin karakterinizi tümden değiştirmeyebilir ama oyun biraz sizi bunlara davet ediyor. İçinden geldiği kültür tarihi de bunu, bunu size işaret ediyor ve eğer bu e, modern zamanların bu yanı sizi rahatsız ediyorsa Go iyi bir kaçış noktası olabilir. Evet. Ee, bir müzik arası verelim. Yani Devlet, yoksa ben susmayacağım. <gülüyor> Dave Matthews dinliyoruz. Funny the way it is. On a beautiful day Sunshine in the grass And the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step in the car. So song. Time and never catch her But it can't stop trying. ...Bent'ten dinledik. Funny the way it is. Go konuşmaya devam ediyoruz. Kurallardan biraz bahsettik. Yeni öğrenenler... ...veya öğrenenlerin... ...yan masasında oturanlar... ...sık sık Atari kelimesini duyarlar. Bunu pek değinmedik. İstersen onu daha evet. bahsedelim. Yani Go'da kendi içinde... ...çok ciddi bir terminoloji var. Deyimleri var. Atasözleri var. Yani ve bunlar... ...gerçek hayatla analojisi yine çok... ...kurulabilen şey. İşte göz çıkarmak... ...kuşatmak, yem atmak... Çevrelemek saldırmak Alanını işgal etmek gibi Bir sürü deyim var Atari tabi daha teknik bir terim aslında Biz nereden biliyoruz Nintendo'nun o efsanevi Oyun makinesi Aslında bunun çok ilginç bir hikayesi var Detaylarına giremeyeceğim şimdi ama Nintendo'nun başındaki O dinamdeki yönetici Bir Go oyuncusu aynı zamanda profesyonel seviyede değil Zaten hem profesyonel Go oyuncusu olup Hem Nintendo'nun başkanı olamazsınız Birinden birini <gülüyor> bırakmış olmalısınız ki e, profesyonel oyuncu zaten genç yaşta olabiliyorsunuz. Her nasılsa o dönem e, yeni ürünle böyle bir isim uygun görmüş. Atari biraz önce nefes kavramından bahsetmiştim. E, tek nefesi olan ki o tek nefeste kapandıktan sonra o taş veya taş grubu esir ediliyor demektir. E, tek nefesi olan taşa verilen isim Atari pozisyonudur. Ama satrançtaki şah gibi rakibinize söylemezsiniz. İçinizden kıs kıs <gülüyor> gülersiniz belki bilmiyorum. O pozisyona verilen isimdir. Tabi birileri birlerini öğretirken ateliyi sürekli işaret eder. En temel başlangıç noktalarından biridir. Evet. Şimdi akla şu geliyor. Go son derece basit bir oyun. Sadece siyah ve beyaz taşlar var ve bütün taşlar birbirinin aynı. Ve dümdüz bir tahta üzerinde oynanıyor. Biraz önce dedin ki hem Nintendo'nun başkanı olup hem de Go'da iyi seviyeye gelemezsiniz. Evet. Şimdi oyun bu kadar basit olduğu halde... Nasıl oluyor da e, uzmanlık seviyeleri bu kadar e, derin olabiliyor? E, neye göre bir ömür harcamak gerekiyor? Yani oyunda kar, oyunu karmaşık yapan e, şey nedir? Bir iddiaya göre e, başlangıcından beri, ilk ortaya çıktığından beri kainatta e, bir Go oyunu iki defa oynanmamıştır. Yani bir oyun tekrarlanamaz çünkü temelde şöyle bir şey var. Bunun çok basit bir cevabı var. Tabii hesaplaması ya da daha edebi cevapları da olabilir ama... Oyunda çok fazla olasılık var. Evet iki tip taş var ama mesela e, satranç tahtası yanıyor mu? 8'e de Karıştırmıyorum evet. değil mi? E, aslında satrançı da severim. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ama tabii Go seviyesinde değil. E, go tahtası 19-19'lar ve 361 yani 64 kesişim noktası olan bir tahtayla 361 kesişim noktası olan bir tahta. diyeceksiniz ki 21'er kesişim noktası olsa o zaman daha da beter olacaktı. Evet. Ama belki oynanabilirlikten çıkacaktı. Zaten eski Tibet'te e, Çin'de ilk Ortaya çıkan işte mezar taşlarında hani e, ölüyle birlikte kişisel eşyaları gömülmüş Ortaya çıkan orijinal Go tahtaları 17'ye 17. Daha sonra 19'a 19'a evrilmiş. Ve bu büyük tahta çok fazla olasılık e, sunuyor oyunculara. Ve bu şunu gerektiriyor. Aslında şöyle bir şey var. Satrançta da benzer bir durum var. 8'e 8 olması sorunlar yaratıyor. Beraberlik sayısını çok arttırıyor satrançta. Hatta e, Küba'nın efsane oyuncusu Capablanca. ...beraberliklerden çok sinirleniyor. Ben bu insanlardan daha üstünüm... ...fakat durmadan beraberlik alıyorum... ...diyerek tahtanın büyütülmesini öneriyor. Ve yeni taşlar... E, ...ortaya atıyor. Örneğin... ...hem e, fil gibi hem de aynı zamanda... ...at gibi giden... Diplomat falan mı mesela? <gülüyor> ...taşlarla oynuyor. Hı -hı. Ve oyunların hepsini kazandığı biliniyor. Yani yeni taşlar eklenen tüm oyunları... ...Kafa kazandığı Bizi biliniyor. Satrancı bir varyasyonu. Evet yani... E, Hı -hı. ...satranç tahtasının büyütülmesi... ...teklifi aslında. Evet yani... Go'nun derinlik getiren şey de Tek taşlı sanırım bu Ve yani bu e, Yapay zekada da Go Yapay zekanın Go'da başarısı olmasının Sebebi de bu çok fazla olasılık var Zaten bir oyuncu olarak Evet tahtanın başına oturup işte yaşam ölüm problemleriyle bazı savaş esnasında Olabildiğince hamle ilerisini okumaya çalışıyorsunuz Ama bu bir noktadan sonra imkansız O yüzden duygularınız stratejiniz Olaya genel bakış açınız işte e, eski zamanlardan beri kullanılan taktikler, motivasyon birçok başka duygusal stratejik kavram e, işin içine giriyor ve olay e, basit bir hesaplama probleminin çok çok ötesine geçiyor çünkü evet. hesaplayamıyorsunuz. Hatta şöyle bir şeyden bahsediyoruz sanırım. E, Go oyuncuları bile oyunun ne kadar derin olduğunu e, algılamakta zorlanabiliyorlar. Ben algılayamıyorum itiraf ediyorum. <gülüyor> e, şöyle bir hikaye var e, yine satrançtan örnek vereceğim. Emanuel Lasker e, 27 yıl boyunca dünya şampiyonu olmuş bir satranççı. Hı hı. E, kendisi bir Japongo ustasıyla e, maç yapacağı zaman e, Japongo ustasının öğrencisini e, bize kaç handikap verecek şeklinde soruyor. O da e, standart olarak 9 handikap verecek e, diyor. Lasker bunun üzerine bu imkansız diyor. Ben bu oyunu 2 yıldır çalışıyorum. E, her taşın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kimse bana e, 9 handikap veremez Şeklinde masaya oturup ardından net bir şekilde kaybediyor. Dokuz handikaplı bir şekilde. Dolayısıyla yıllarca oynayan insanlar bile sanırım oyunun derinliğini tam olarak kavrayamıyorlar. Dediğim gibi o oyunda skala stratejik derinliğin sonu yok. O yüzden de bu seviye tutkusunu oyunu oynayanlar için bir yerde tadında bırakmak. Hani kendinizi geliştirmek ilerlemek mutlaka güzel bir şey ama bunun sonu olmadığı için de biraz da o egonuzu ister istemez tahtanın kenarına bırakıp hani e, eğlenmek için, öğrenmek için her oyunda her oyunda farklı bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Siz evet. ne kadar benzer taktikleri de uygulasanız rakibinizin oyunun başında yaptığı tek farklı bir hamle bütün oyunu farklı bir şekilde şekillendirebiliyor. Evet. Ee, kısa süremizde Go'dan bahsetmeye çalışıyoruz. Tabii daha e, girişini yapabildik belki ama e, evet, bu bizim programımıza <gülüyor> ikincisini, üçüncüsünü yapabiliriz. Evet. E, i̇lgi duyanlar için e, Türkiye'de neler yapılabileceğinden kısaca bahsedelim e, istersen. Türkiye'deki tarihinden bahsetmek istemiyorum. Avrupa'da uzak doğudaki 4000 yıllık geleceğine göre belki gelecek programlarda ama şu evet. an e, ilgilenenler ne yapabilir ya ilk olarak? Onu söyleyeceğim. Sadece işte Avrupa'da bile yeni bir oyun, Türkiye'de çok yeni bir oyun. ...kurumsal olarak en fazla 20 yıl öncesine kadar gidiyor. Ama şu an Türkiye Go Oyuncuları Derneği belli bir organizasyon e, seviyesine gelmiş durumda. E, tabii çok profesyonel kurumlarla kıyaslayamayız. Bütün çünkü oyuncuların hobi olarak Türkiye'de sürdürdüğü bir iş. E, Go kulüpleri var. Bunları özellikle tavsiye ederim. Yani internetten öğrenebilirsiniz, internetten online oynayabilirsiniz. Evet. Ama özellikle öğrenmek ve ısınma aşamasında... ...özellikle İstanbul, e, Bursa, Ankara... E, Antalya'da yeni bir grup Eski oldum. Eskişehir, Eski İzmir. Buradaki kulüpler, özellikle bu beş şehirdeki kulüpler kuvvetli. Bunların bir listesi acaba internette var mıdır? Türkiye Go Ayuncuları Derneği e, Google aramasıyla zaten çıkıyor. Oradan iletişim bilgileri alınabilir ya da en azından oradaki admine mail atıldığı zaman genelde go oyuncuların misyoner bir tavrı vardır. Yani gerek o kulüplerde gidip e, oyunculardan yardım istendiği zaman ya da sanal alemde talep edildiği zaman asgari seviyede en azından gerekli olduğu kadar yardımcı olmuyor. Bu noktada çekinmesinler. Tabii oyuncakçılarda satılan e, paketler var. Biz onlarla oynamıyoruz. Çünkü ekipman ve ok ekipmanın e, size verdiği haz duygu çok önemli. Mesela ben bırakın o, işte oyuncakçılardaki mukavva ve küçük plastik setleri e, büyük tahtada oynamayı ve plastik taşla değil mümkün merdiven cam taşlar artık oynamayı tercih ediyorum. Hani onun tadına vardıktan sonra çok daha keyifli ve dediğim gibi internet birçok olanak sunuyor ama gerçek bir oyuncuda gerçek ahşap bir tahtada cam taşlarla oynamanın o taşı tahtaya vurdukça gelen o tok e, hani çat sesi mi diyeyim çat gerçi çok güzel bir çalışma <gülüyor> yok ama işte o orijinal burada ifade edemediğim evet. taklit edemediğim sesin çok bizde ayrı bir karşılığı var. Evet o zaman e, ilgilenenler internetten e, Türkiye Go Oyuncuları Derneği'nin sayfasına girip e, kendilerine bir Go takımı almadan önce e, belki yakınlarındaki e, kulübe... E, Kesinlikle tavsiye ederim. Bilgi pardon. almak için, oyunu öğrenmek için e, ekipman bulmak çok zor değil. ...ne kadar önermesem de başlangıç seviyesinde o herhangi bir ekipman olabilir... ...ama orijinal ekipmanlara ulaşmak isterlerse ki onların fiyatları da çok çok pahalı bir şey değil... ...Go Oyuncuları Derneği'nden ya da işte bizlerden, oyunculardan yardım talep edebilirler. Evet, Go konuşmayı sanırım önümüzdeki haftalarda da sürdüreceğiz. Evet, tarihine hiç girmedik. Sen hani özellikle beni durdurdun. O konuda söylenecek çok şey var çünkü edebiyata, gündelik hayata işte... Mesela Uzakdoğu'da şu an Kore'de ve Japonya'da 24 saat sürekli Go üzerine yayın yapan kablolu TV kanalı var. Kore'de şu an bir fakültesi var bunun üzerine. Yani Uzakdoğu'nda bugünle ve dünle girdiğimiz zaman birçok bahsedecek şey var. Evet. Daha başka birçok konu gibi. Peki haftaya görüşmek üzere o zaman. Teşekkürler. Oyun içinde oyun.